Böyle her biri yüz adam kadar ehemmiyetli olan hakiki mücahid kardeşler ile görüşmek ve akti i uhuvvet etmek, kuvvet vermek ve almak ve teselli etmek ve müteselli olmak ve hakiki bir tesanütle kutsi hizmete, sebatkârâne devam etmek ve güzel secciyelerinden istifade etmek,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 Çelik ve demir gibi sebatkar, İspartalı ve civarındakiler gibi metin kahramanlar, Hüsrevler, Hafızaliler, Kastamonu tarafından dahi burada görünsün. Hadsiz şükür ediyorum ki Kastamonu vilayeti benim arzumu tam yerine getirdi, müteaddit kahramanları imdadımıza gönderdi. Hayalimde her vakit bulunan fakat isimlerini yazamadığım için yanınızda fedakar kardeşlerime birer birer selam ve selametlerine dua ederim. Aziz sıddık, sebatkar ve vefadar kardeşlerim. Sizi müteessir etmek veya maddi bir tedbir yapmak için değil, belki şirket-i maneviyeyi duaiyenizden daha ziyade istifadem için ve sizinle daha ziyade itidal dem ve ihtiyat ve sabır ve tahammül ve şiddetle tesanüdünüzü muhafaza için bir halimi beyan ediyorum ki, burada bir günde çektiğim sıkıntı ve azabı Eskişehir'de bir ayda çekmezdim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 Hayrul Umuri Ahmed Zuhairi ile ziyade sevap kazanmak cihetiyle manevi bir nimet biliyoruz. Madem geçici dünyevi musibetlerin sonları ekseriyet ve ferahlı ve hayırlı oluyor ve madem hakkal yakîn derecesinde yakîni bir katî kanaatımız var ki biz öyle bir hakikatı hayatımızı vakfetmişiz ki güneşten daha parlak ve cennet gibi güzel ve saadet ebediye gibi şirindir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 Ve i̇nnemel müminun ikhvetun kudsî programıyla birbirinin yardımına dualarıyla ve manevi kazançlarıyla koşuyorlar. İşte biz bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efradındanız ve hususi vazifemiz de Kur'an'ın imani hakikatlarını tahkiki bir surette ehl-i imana bildirip onları ve kendimizi idam-ı ebedîden ve daimi haps-ı münferitten kurtarmaktır. Sair dünyevi ve siyasi ve entrikalı cemiyet ve komitelerle münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz. Aziz Sıddık kardeşlerim, ben bu fecirde her birinize karşı tam bir acımak hissettim. Birden hastalar risalesi hatıra geldi, teselli verdi. Evet, bu musibet dahi içtimai bir nevi hastalıktır. O risaledeki ekser imani devalar, bunda da vardırlar. Hususan, Erzurum'daki mübarek hastaya söylediğim gibi, bu saatten evvel bütün musibet zamanının elemi gitmiş, hem sevabı, hem hayrı, hem dünyevi ve uhrevi ve imani ve Kur'ani faydeleri kalmış. Demek o geçici bir tek musibet, daimi ve müteaddit nimetlere inkılab etmiş. Gelecek zaman ise, şimdilik yok olmasından, onda devam edecek musibetin şimdilik elemi yok. Tevehüm ile yoktan elem almak, Rahmet ve kaderi ilahiyeye itimatsızlıktır. Saniyen şimdi zemin yüzünde ekser beşer maddi ve manevi kalben, ruhen, fikren musibetler ile giriftardır. Bizim musibetimiz onlara nispeten hem gayet hafiftir hem karlıdır. Hem kalp hem ruh için hem iman hem selamet ve sıhhat lezzetleri var. Salisen bu fırtınalarda buraya girmeseydik ve ham memurların temasında bu hafif musibet ağırlaşmış olacaktı ve onlara karşı tasannu ve dalkavukluk etmek belası olacaktı. Rabian, bu işsiz ve muzaaf maddi ve manevi kışta, Medresetü Zehra'nın bir dershanesi olan bu Medrese-i Yusufiye'de, öz kardeşten daha müşfik çok hakiki dostlarını ve mürşit gibi uhrevi kardeşleri gayet ucuz ve az masrafla görmek, ziyaret etmek, ve onların hususi meziyetlerinden istifade etmek ve şeffaf şeylerde sirayet eden nur ve nurani gibi hasenelerinden manevi yardımlarından ferahlarından tesellilerinden kuvvet almak cihetinde bu musibet şeklini değiştirir bir nevi inayet perdesi hükmüne geçer. Evet bu gizli inayetin bir latif zerafetidir ki bütün buraya gelen Risale-i Nur talebelerine hocalar namı verilmiş. Herkes lisanında hocalar hocalar diye hürmetle yad ediyorlar. Bu zarafet içinde latif bir işaret var ki bu hapis medreseye döndüğü gibi Risale-i Nur şakirtleri dahi birer müderris, muallim ve sair hapishaneler de bu hocaların sayesinde inşallah birer mektep hükmüne geçeceklerdir. Kardeşlerim, bunun gibi teselliye dair evvelce yazılan küçük mektuplar ara sıra okunsa ve meyvenin hususan ahirleri beraber mütala edilse ve hatıra gelen Risale-i Nur'un meseleleri müzakere olsa inşallah talebey-i ulûmun şerefini kazandırır. İmam-ı Şafii kıddesses ruhu gibi büyük zatlar talebey-i ulûmun hatta uykusu dahi ibadet sayılır diye ziyade ehemmiyet vermişler. Böyle medresesiz bir zamanda, böyle azap yerlerde, böyle yüksek talebelik yüzünden yüz sıkıntı da olsa aldırmamalı veyahut, hayrül hayrul umuri ahmez deyip o meşekkatler yüzünden ferahla gülmeliyiz. Amma fakir arkadaşların çoluk ve çocuk ve idare ise, musibette, kendinden ziyade musibetliğe ve nimette, daha noksaniyetliğe bakmak, kaide-i Kur'an'iye ve imaniye ve nuriyeye binaen, yüzde seksen adamdan daha ziyade rahattırlar. Şekvaya hiç hakları olmadığı gibi, seksen derece bir şükür, üstüne haktır. Hem burada kısmetimizi almak, yemek, kader ilahi tayin etmişti. Adalet-i rahmet bizi toplattırdı. Çoluk çocuk Rezzak-ı hakikilerine emanet edildi. Muvakkaten o nezaret vazifesinden mezuniyet verdi. Nasıl ki bir gün bütün bütün elini çektirecek, azledecek. Madem hakikat budur, hasbunallahu ve ni'mel vekil deyip teslim ile şükretmeliyiz. Aziz sıtlık kardeşlerim, ben gerçi sizinle sureta görüşemiyorum.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 Elbette bütün musibetlere ve sıkıntılara ve düşmanlara kemale metanetle mukabele etmemiz gerektir. Hem belki karşımıza aldanmış veya aldatılmış bazı hocalar ve şeyhler ve zahirde müttakiler çıkartılır. Bunlara karşı vahdetimizi tesanüdümüzü muhafaza edip, onlar ile uğraşmamak lazımdır, münakaşa etmemek gerektir. Sayit Nursi Aziz Sıddık Kardeşlerim bize karşı bu geniş ve ehemmiyetli hücum ve tecavüzün hakiki sebebi, beşinci şua olmadığını, belki Hizv-i Nuri ve miftah İman, hüccet Baliga olduğunu bu fecirde bir ihtar-ı manevi ile hissettim. Dikkatle Hizv-i Nuri'yi kısmen okudum, Miftah'ı da düşündüm, bildim ki, zındıklar, küfr mutlak mesleğini bu iki keskin elmas kılınçların darbelerine karşı muhafaza edemediklerinden, bir parça az siyasetle münasebeti bulunan beşinci şuağı zahiri bir sebep gösterdiler. Hükümeti ifar edip aleyhimize sevk ettiler. Aynen bu ihtar ile beraber hatıra geldi ki, bir kısım zayıf kardeşlerimiz muvakkaten vazgeçseler, belki kendileri bu beladan kurtarılır diye izin vermek istedim. Birden ihtar edildi ki, bu derece alakası devam eden ve iki defa bu imtihana giren ve mukabilinde bu kadar zahmet çektikten sonra faydesiz, zararlı kalben vazgeçmek değil, belki yalnız onları aldatmak için sırf zahiri bir içtinab gösterebilir. Yoksa hem kendine, hem bizlere, hem kutsi mesleğimize zararı dokunur, cezası olarak aksi maksadıyla tokat yer. Aziz Sıddık kardeşlerim, sair yerlere nispeten, en sıkıntılı ve en soğuk olan bu hapsin zahmet ve meşekkatını çeken elbette bu hapsin sebebinde derecesine göre bir kaçınmak meyli olacak fakat onun zahiri sebebi olan Risale-i Nur'un o zahmet çekenlere kazandırdığı imanı tahkiki ve imanı tahkikiyle ile hüsnü hatime ve şirketi i maneviyeyle yüzer adam kadar amali salihâ o acı zahmeti tatlı bir rahmete çevirdiğinden bu iki neticenin fiyatı sarsılmaz bir sadakat ve sabatkârlıktır. Onun için pişman olmak ve vazgeçmek büyük bir hasarattır. Şakirtlerin dünya ile alakası olmayan veya pek az bulunanları için bu hapis daha hayırlıdır. Bir cihette hürriyet yeridir ve alakası bulunan ve idaresi yerinde olanlara, sarf edilen paraları muzaaf sadakalara ve geçirilen ömür saatleri muzaaf ibadetlere çevirmesinden, şekva yerine şükür etmeleri iktiza ediyor. Ve fakir ve zayıf kısmı ise, zaten hapsin harici de onlara faydasız, sevapsız, mesuliyetini meşakkat verdiğinden, bu hayırlı, çok sevaplı, mesuliyetsiz ve arkadaşlarının mütekabil tesellileriyle hafifleşen meşakkat, onlar için medar-ı şükrandır. Aziz Sıddık kardeşlerim, Kastamonu'da ehli takva bir zat, şekva tarzında dedi, Ben sukut etmişim, eski halimi ve zevkleri ve nurları kaybetmişim.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 diyerek dost ise inkisarı hayale uğrar muarız ise kendi muhalefetini haklı bulur. Sait Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin hapis meyveleriniz benim nazarımda firdevs meyveleri gibi hoştur, kıymetlidir. Benim sizler hakkında büyük ümitlerimi ve davalarımı tasdik ve tahkik ettiği gibi tesanüdün kuvvetini pek güzel gösterdi. O mübarek kalemler birleştikçe üç-dört eliflerin birleşmesi gibi, üç-dört yüz kıymetini bu kadar ağır tazdikat altında izhar eyledi. Ve bu müşeveş şerait içinde vahdetinizi muhafaza eden hâlet-i ruhiye, dünkü davamı ispat ediyor. Evet, temsilde hata yok. Nasıl ki büyük bir veli, küçük bir ashab kadar hizmet-i islamiyede, ehli sünnetçe mevke almadığı gibi, aynen öyle de, bu zamanda hizmet-i imaniyede hazz-ı nefsini bırakıp, ve mahviyet ile tesanüt ve ittihadı muhafaza eden bir halis kardeşimiz, bir veliden ziyade mevki alıyor diye kanaatım gelmiş, ve siz daima bu kanaatımı takviye ediyorsunuz. Cenab-ı Hak sizlerden ebediyen razı olsun. Amin. Aziz Sıddık kardeşlerim, Meyve Risalesi çok ehemmiyetli ve çok kıymetlidir. Ümit ederim, bir zaman büyük fütuhat yapacak. Sizler tam kıymetini anlamışsınız ki, bu dershaneyi derssiz bırakmadınız. Ben, kendi hesabıma derim, bu kadar zahmet ve masrafımızın meyvesi, yalnız bu Risale ve müdafaa Risalesi ve sizler ile beraber bir yerde bulunmak dahi olsa, o masraf, o zahmeti hiçe indirir ve bu musibetin on mislini de çeksem yine ucuz düşer. Çok tecrübelerle ve bilhassa bu sıkı ve sıkıntılı hapiste kat'î kanaatım gelmiş ki, Risale-i Nur ile kıra eten ve kitabeten iştigal, Sıkıntıyı çok hafifleştirir, ferah verir. Meşgul olmadığım zaman o musibet tezavuf edip lüzumsuz şeylerle beni müteessir eder. Bazı esbaba binaen ben en ziyade hüsravi ve hafız Ali Tahiri'yi sıkıntıda tahmin ettiğim halde en ziyade temkin ve teslim ve rahatı kalp onlarda ve beraberlerinde bulunanlarda görüyordum. Acaba neden der idim? Şimdi anladım ki onlar hakiki vazifelerini yapıyorlar malayani şeylerle iştigal etmediklerinden ve kaza ve kaderin vazifelerine karışmadıklarından ve enaniyetten gelen hotfuruşluk ve tenkit ve telaş etmediklerinden, temkinleriyle ve metanet ve itminanı kalpleriyle Risale-i Nur şakirtlerinin yüzlerini ak ettiler, zındıkaya karşı Risale-i Nur'un manevi kuvvetini gösterdiler. Cenab-ı Hak onlardaki nihayet tevazu ve mahviyette tam izzet ve kahramanlık secyesini Umum kardeşlerimize teşmil ettirsin. Amin. Kardeşlerim, gaflet ve dünya perestlikten çıkan dehşetli bir enaniyet, bu zamanda hükmediyor. Onun için ehl-i hakikat, hatta meşru bir tarzda dahi olsa, enaniyetten, hotfuruşluktan vazgeçmeleri lazım olduğundan, Risale-i Nur'un hakiki şakitleri, buz parçası olan enaniyetlerini şahs-ı manevide ve havz-ı müşterekte erittiklerinden, İnşallah bu fırtınada sarsılmayacaklar. Evet, münafıkların ehemmiyetli ve tecrübeli bir planı, böyle her biri birer zabit, birer hakim hükmündeki eşhası, müşterek bir meselede böyle kaçınmak ve birbirini tenkit etmek asabiyetini veren sıkıntılı yerlerde toplattırır, boğuşturur, manevi kuvvetlerini dağıttırır. Sonra kuvvetini kaybedenleri kolayca tokatlar vurur. Risale-i Şakirtleri, hüllet ve uhuvvet ve fenafil ihvan mesleğinde gittiklerinden, inşallah bu tecrübeli ve münafıkane planı da akim bırakacaklar. Aziz Sıddık kardeşlerim, eski zamanda bir şeyhin müridleri pek çok olmasından, o memleketin hükümeti siyasetçe telaş edip, onun cemaatini dağıtmak istemiş. O zat, hükümete demiş, ''Benim yalnız bir buçuk müridim var, başka yok. İsterseniz tecrübe edeceğiz.'' O zat bir yerde çadır kurdu, kendi binler müridlerini oraya toplattı. O da emretti, ben bir imtihan yapacağım. Her kim benim müridim ise ve emrimi kabul etse cennete gidecek. Çadıra birer birer çağırdı, gizli bir koyun kesti, güya has bir müridini kesti, cennete gönderdi. O kanı gören binler müridler daha hiçbiri şeyhi dinlemedi, inkara başladılar. Yalnız bir adam dedi, başım feda olsun, yanına gitti. Sonra bir kadın dahi gitti, başkalar dağıldılar. O zat hükümet adamlarına dedi, İşte benim bir buçuk müridim bulunduğunu gördünüz. Cenabı Hakk'a yüz binler şükürler olsun ki, Risale-i Nur, Eskişehir imtihan ve mahkemesinde, şakirtlerinden yalnız bir buçuk kaybetti. O eski şeyhin aksini olarak, Isparta ve civar kahramanlarının himmetiyle, o zayi olan bir buçuk adam yerine, on bin ilave oldu. İnşallah, bu imtihanda dahi, hem şark, hem garbın kahramanlarının himmetleriyle çokları kaybedilmeyecek ve bir giden yerine on girecek. Bir zaman, müslim olmayan bir zat, tarikattan hilafet almak için bir çare bulmuş ve irşada başlamış. Terbiyesindeki müridleri terakkiye başlarken, birisi keşfen mürşitlerini gayet sukutta görmüş. O zat ise ferasetiyle bildi, o müridine dedi, ''İşte beni anladın.'' O da dedi, Madem senin irşadın ile bu makamı buldum, seni bundan sonra daha ziyade başımda tutacağım diye, Cenab-ı Hakk'a yalvarmış, o bir çare şeyhini kurtarmış. Birdenbire terakki edip bütün müritlerinden geçmiş, yine onlara mürşid hakiki kalmış. Demek bazen bir mürit, şeyhinin şeyhi oluyor. Ve asıl hüner, kardeşini fena gördüğü vakit onu terk etmek değil, belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleştirip ıslahına çalışmak, ehli sadakatin şeynidir.'' Münafıklar, böyle vaziyetlerde kardeşlerin tesanüdünü ve birbirine karşı hüsnü zanlarını bozmak için derler. İşte o kadar ehemmiyet verdiğin zatlar, adi, aciz insanlardır. Her neyse, musibette gerçi çok zararımız var, fakat umum alemi İslam'ı alakadar edecek bir keyfiyet, bir vaziyet olmasından pek çok ucuz olarak, pek büyük kıymeti var. Buna benzer vuku'a gelen hadiseler, ya siyaset-i diniye, veya başka sebepler ile umum alemi İslam namına olamadılar. Eski saydin matbu lemaat başındaki acib imzası az tahir ile şimdiki halime ve yetmişinci seneyi ömrüme tam muvafık gelmesi cihetiyle yazdım. Münasip görseniz hem müdafaatın hem meyvenin hem küçük mektupların ahirinde imza yerinde yazarsınız. İşte o garip imza gelen üç buçuk satırdır. Eddâi. Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde sayten altmış dokuz emvat bam ala. Günahlar demek. Yetmişinci olmuştur o mezara bir mezar taşı beraber ağlıyor Hüsrân-ı İslam'a. Ümidim var ki, istikbal semavatı zemini asya, Bahem olur teslim yedi beyzahi İslam'a. Zira, yemini yümni imandır verir emnü emanu emniyeti enama Aziz Sıddık kardeşlerim sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi yalnız bize ve Risale-i Nura menfaati için değil belki tahkiki imanın dairesinde olmayan ve nokta-i istinada ve sarsılmayan bir cemaatin kat'î buldukları bir hakikata dayanma pek çok muhtaç bulunan âvâm-ı ehli iman için dalâlet cereyanlarına karşı Yılmaz çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci, bir mürşit, bir hüccet olmak cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki bir hakikat var. Hiçbir şeye feda edilmez, ehli daralete başını eğmez, mağlup olmaz diye kuvve imaneviyesi ve imanı kuvvet bulur. Ehli dünyaya ve sefahete iltiaktan kurtulur.